Bu derinlemesini incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde ilginç bir kaynak var, sizin bizimle paylaştığınız bir metin. Doktor Alaaddin Ali'nin İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabından e, Bir Fare Kapanı Alegorisi. Ve yazar bu alegoriyi alıp çok spesifik bir şekilde Orta Doğu jeopolitiğine, özellikle de siyonist tehdit algısına uyarlamış. Şunu baştan belirtelim, bizim amacımız burada yazarın argümanını, yani kaynağın bakış açısını size aktarmak. Herhangi bir şekilde onaylamak ya da karşı çıkmak değil, sadece anlamaya çalışmak. Evet, aynen öyle. Kaynak aslında hepimizin bildiği basit bir hayvan fablını alıyor. Ve bunu alıp günümüzün e, oldukça karmaşık ve hassas bir bölgesel durumuna, yani Orta Doğu'ya, belirli bir stratejik perspektiften uyguluyor. Kaynağın bu alegoriyi güncel dinamikleri kendi açısından tabii açıklamak için çarpıcı bir metafor olarak kullandığını görüyoruz. Bekala, o zaman hadi bunu bir açalım bakalım. Hikaye aslında tanıdık değil mi? Bir çiftlik evi var, eve yeni, parlak bir fare kapanı kuruluyor. Evin faresi bunu fark ediyor ve hemen bir tehlike seziyor. Gidip diğer hayvanları, yani tavuğu, koyunu, ineği uyarıyor. Bakın burada bir tehlike var diyor. Ama onlar ne yapıyor? Ya bu bir fare kapanı, bizi ilgilendirmez ki deyip e, fareyi biraz küçümsüyorlar aslında. Aynen işte hikayenin düğüm noktası. İronik tarafı da tam burası. Çünkü e, beklenenin aksine kapana fare yakalanmıyor, zehirli bir yılan yakalanıyor. İşte burası ilginçleşiyor. Çünkü bu beklenmedik olay kaynağın yorumuna göre tüm denklemi altüst ediyor. Ve bu olay adeta bir domino taşı etkisi yaratıyor, bir felaketler zincirini tetikliyor. Nasıl oluyor? Çiftçinin karısı gece karanlıkta fark etmiyor ve kapandaki yılana basıp ısırılıyor. Ağır hastalanıyor kadın. Onun iyileşmesi için hani bir umut önce çorba yapılsın diye tavuk kesiliyor. Sonra durumu ağırlaşınca e, taziyeye gelenler olur düşüncesiyle bu sefer koyun gidiyor. En sonunda da maalesef kadın vefat edince cenaze yemeği için kalabalığı doyurmak amacıyla inek kesiliyor. Ve işin trajik sonuna bakın ki, en başından beri tehlikeyi gören, bakın başımıza iş açılacak diyen, uyarıları hiç dikkate alınmayan, hatta aslında tuzağın asıl hedefi olan o fare, tüm bu yıkımın ortasında tek başına kalıyor. Ama nasıl bir ortamda? Harap olmuş bir çiftlikte. Şimdi kaynak bu basit. Hani hepimizin bildiği hikayeyi alıp, dediğiniz gibi çok katmanlı bir stratejik okumaya tabi tutuyor. Peki bu semboller ne anlama geliyor? Yani yazar bu karakterleri, olayları nasıl deşifre ediyor? Bütün bunlar ne demek? Kaynağın yorumu oldukça net aslında bu konuda. Şifreleri şöyle çözüyor. Çiftlik, burası Orta Doğu coğrafyası ve hatta daha geniş anlamda İslam dünyası. Yazarın medeniyet coğrafyası dediği yer, fare kapanı. Bu kaynağın yayılmacı siyonist proje olarak tanımladığı şey, bölgede hegemonya kurma amacı güttüğünü belirtiyor... Hatta bunu Nil'den Fırat'a veya arz mevut yani vaat edilmiş topraklar hedefiyle ilişkilendiriyor. Fare İşte bu tehlikeyi ilk sezen ve diğerlerini uyaran aktör olarak Türkiye Cumhuriyeti, konumu itibariyle belki de ilk fark eden, diyor kaynak. Tavuk Tehlikeyi küçümseyen, bana dokunmaz ya diyen, daha çok kısa vadeli kendi çıkarlarına odaklanmış komşu ülkeler olarak yorumlanıyor. Koyun bu da ilginç bir yorum. Kaynağa göre bunlar asıl tehdidi gizleyip dikkati başka yere çekenler. Mesela Türkiye'yi ya da Filistin direnişini suçlayan, Batı veya İsrail kaynaklı anlatıları benimseyen bölgesel aktörler. İnek, gücüne, zenginliğine, büyüklüğüne güvenip bana bir şey olmaz rahatlığında olan ama aslında ileriyi göremeyen, yazarın tabiriyle basiretsiz devletler. Peki, Hikayede bir de o beklenmedik unsuru vardı, kapana yakalanan yılan. O neyi temsil ediyor kaynağın analizinde? Bu tok kritik gibi duruyor. Evet evet yılan çok kritik bir rol oynuyor kaynağın yorumunda. Yazar yılanı o bahsettiği siyonist projenin bölgeyi istikrarsızlaştırmak için kullandığı e, bir tür aparat, araçla olarak görüyor. Kaynak metinde buna örnek olarak PKK-YPG, DH gibi terör yapılarını, vekalet savaşlarını, bölgeye yayılan genel kaosu gösteriyor. Yani diyor ki tuzak... Yani fare kapanı aslında bu yıkıcı unsuru yani yılanı serbest bırakıyor. Şey gibi Irak ve Suriye'nin işgali sonrası ortaya çıkan kaos gibi bir durum. Yılanın ısırmasıyla başlayan süreç yani bu kaosun yayılması diğer hayvanların sonunu getiriyor aslında. Tavuğun, koyunun, ineğin sırayla kesilmesi. Kaynağa göre bu bölgesel krizlerin yani o yılan ısırığının diğer devletleri nasıl adım adım tükettiğini geliyor. İşte önce insani krizler, sonra ekonomik çöküş, sosyal parçalanma, en sonda da belki egemenlik kaybı. Böyle bir zincirleme reaksiyon. Anladım. Sonuçta fare yani kaynağın yorumuyla Türkiye hayatta kalıyor. Ama çiftlik yani tüm o yaşam alanı mahvolmuş durumda. Peki kaynak... Buradan nasıl bir stratejik ders çıkarıyor? Yani bu tek başına hayatta kalmak bir başarı mı sayılır? İşte kaynak tam da buraya parmak basıyor. Diyor ki Türkiye'nin tek başına hayatta kalması bir pirus zaferi olur. Yani kazanılmış gibi görünen ama aslında çok ağır bedelli, sürdürülemez bir zafer. Alegoriden çıkarılan ana stratejik mesaj şu. Türkiye sadece kendi bekasını değil... Tüm çiftliğin, yani komşu coğrafyanın, kardeş coğrafyanın kaderini bir bütün olarak düşünmek zorunda. Kaynak, bölgesel işbirliğinin, kolektif bir duruş sergilemenin şart olduğunu vurguluyor. Çünkü çiftlikteki diğer herkes yok olduğunda, aslında tuzağa kuranın asıl amacına ulaştığını belirtiyor. Evet, bugün Dr. Aladdin Ali'nin yorumuyla basit bir hayvan fablunun nasıl bu kadar karmaşık ve e, oldukça spesifik bir jeopolitik uyarı sistemine dönüştürüldüğünü kaynağın kendi perspektifinden incelemiş olduk. Kesinlikle bu alegori kaynağın bölgesel dinamikleri kendi stratejik çerçevesinden nasıl yorumladığını ve kolektif güvenlik yani birlikte hareket etme ihtiyacını ne kadar güçlü bir şekilde vurgulamak istediğini gösteriyor bize. Bu da tabii önemli bir soruyu beraberinde getiriyor. Tekrar hatırlatalım. Bu yorumlar ve analizler tamamen Doktor Ali'nin kaynağındaki ifadeler. Üzerine düşünmeniz için son bir fikirle bitirelim o zaman. Kaynağın işaret ettiği gibi eğer başlangıçta küçük görünen veya sadece belirli bir kesime hedef alıyor gibi duran bir tehdit kendini güvende hisseden diğerleri tarafından bu beni ilgilendirmez diyerek görmezden gelinirse o yıkıcı domino etkisi başlamadan önce gerçek bir kolektif farkındalık ve önleyici bir eylem nasıl mümkün olabilir? Yani bu mekanizma, bu ortak akıl nasıl kurulabilir?